Bismillahirrahmanirrahim Münafıkın Suresi Bu surede Medine'de nazil olan surelerdendir. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayan, hakkıyla dinleyen ve mümin olan kulların alısına bizleri de katın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar. Münafıklar sana geldiklerinde şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir ki sen elbette kendisinin peygamberisin. Allah münafıkların şüphesiz yalancılar olduklarına şehadet eder. Onlar Yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten yaptıkları işler ne kötüdür. Bu önce iman edip sonra küfretmiş olmalarındandır. Bunun üzerine kalpleri mühürlenmiştir. Artık hiç anlamazlar. Onlara baktığında gövdeleri hoşuna gider. Aleykümselam Konuşurlarsa sözlerini dinlersin Onlar giydirilmiş odunlar gibidirler Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar Düşman onlardır Sakın onlardan Allah canlarını alsın Nasıl olup da döndürülüyorlar Evet Rabbım Sübhanuhu Teala. Mümin, bu gibi sureler indirdiği gibi burada da münafık, yani münafıklarla alakalı bir sure indirmiştir. Onlardan haber vererek onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde dillerinden Müslüman olduklarını söylemeleri ama işin iç yüzünün böyle olmadığını Mesela aksine onlar bunun tamamı tam yok. Tersine olduğunu söylüyor. Evet. Bunun için de bunu münafıklar sana geldiklerinde Şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın peygamberisin derler. Seninle karşılaşıp yüzde geldiklerinde sana dışarıdan böyle söylenir ama mesela onların dedikleri gibi değildir. Bu sebeple Rabbimiz Süfâni Kuvvet Teala hemen Hazreti Peygamber'in Allah'ın Resulü olduğunu haber veren bir cümleyle onlara karşı koyarak buyuruyor ki Allah da bilir ki sen Elbette kendisinin peygamberisin. Ve hemen ardından da Allah münafıkların şüphesiz yalancılar olduklarına şehadet eder. Her ne kadar dış görünüşü gerçeğe uygundu olsa, onların açığa vurdukları hal tamamen yalandır. Çünkü onlar söylediklerinin doğruluğunu kendileri kabul etmedikleri gibi doğru söylememektedirler. Allahü Teala da bu sebeple onların inançlarında yalancı olduklarını bildiriyor. Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan alıkoydular. Söylediklerinin doğru olduğunu ispatlamaya çalıştılar. Maksatları kendi durumlarını bilmeyenleri aldatma ve onların bunlar hakkında Müslüman olduklarına dair inanç beslemelerini sağlamaktı. Belki böylece onlardan bir kısmı da bunları yaptıkları şeyde kendilerine uyarlar ve söylediklerinde onları kastik ederlerdi. Bu onların adedidir. Onlar işlerinde Müslümanlara dostluk ve iyilik dilemezler. Ancak kötülük ve zarar isterler. Böylece insanlardan birçoklarını zarara sokarlar. Allah onları kahretsin. Allah onların yüzlerini güldürmesin. Allah münafıkların şerrinden Müslümanları korusun. Bu önce iman edip sonra küfür etmiş olmalarındandır. Bunun üzerine kalpleri mühürlenmiştir. Artık hiç anlamazlar. Onların münafıklığa satmaları imandan dönüp küfre gitmelerinden ve hidayetin yerine sapıklığı satın almalarından dolayıdır. Bu sebeple Allah subhanahu ve teala onların kalplerini mühürlemiş, artık hiç anlamaz, onların kalplerine hidayet ulaşmaz, hayır sirayet etmez ve bir daha dönüp doğru yolu bulamazlar. Aynen Nisa 88 ayette Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o müminlere ne oluyor ki? Allah onların kazanmış olduğu günahlar yüzünden kalplerini ters düz etmişken o münafıklar hakkında müminler iki grup oluyor diyor. Bu da gösteriyor ki bunların küfrü, şirki, fıskı, kafirlikleri aynı zamanda müminlerin bile birbirine düşmelerine sebep oluyor. Bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala devam eden ayette neler diyor? Onlara baktığında giyin işleri gövdeleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Evet. Onlar şekle, giyime, konuşmaya çok önem verirler. Bir kişi onlara kulak verdiğinde belagatlı konuşmalarından dolayı Onların sözüne kapılır. Ama buna rağmen onlar son derece güçsüz, horluk, kararsızlık, korkaklık ve üfketlik içindedirler. Evet. Ne kadar güzel karakterleri ortada değil. Bu sebeple her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar. Herhangi bir gürültü, veya korkulacak bir şey olsa, görürsün ki onlar korkaklıklarından ötürü, bu felaketlerin kendilerine indiğini zannederler. Nitekim, Allah subhanahu ve teala, Ahzab suresinde buyurduğu gibi, size karşı cimridirler. Korku geldiği zaman görürsün ki onlar, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş gibi, gözleri dönerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliğinizi çekemeyerek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar inanmamışlardır. Bunun içindir ki Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah için pek kolaydır. Ahzab 19 Evet insan bu okuyunca o kadar rahat diyor ki. Onlar susuz bulutlar gibi hayırsızdırlar. İçi boş, anlamsız laflar gibidirler. Bu sebeple Rabbimiz subhanahu ve teala onlar için düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah canlarını alsın. Nasıl olup da döndürülüyorlar buyuruyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi münafıkların alametleri var. Onların selamları lanet, yemekleri kapkaçtır, ganimetleri çalmadır. Mescidler ancak kaçarak yaklaşır, namaza ancak vaktin sonunda gelirler. Büyüklenirler, ne kimseyle konuşurlar, ne de kimse onlarla uyuşur geceleyin odun gibi yatarlar sabahleyin çığırtkan olurlar evet gündüzdeyinde dünyaya tutkundurlar Allah bizleri bu hasletlere düşmekten koruduğu gibi kıyamete kadar gelen bütün neslimizi de korusun 5'ten 8'e kadar onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilensin denildiği zaman başlarını çevirdiler ve sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Aleyküm Onlar için mağfiret dilesen de mağfiret dilemesen de birdir. Allah onları katiyen bağışlamayacaktır. Muhakkak ki Allah Fasıklar guruhunu hidayete erdirmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın peygamberinin yanında bulunanlar için, Hiçbir şey infak etmeyin de, Dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama o münafıkları bunu anlamazlar. Onlar şayet Medine'ye dönersek, Andolsun ki şerefli ve kuvvetli olanlar zayıf olanları oradan muhakkak çıkaracaktır diyorlardı. Oysa izzet Allah'ın peygamberinin ve müminlerinindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. allah Teala münafıklardan yani Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bahisle diyor ki, Onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman Onlar başlarını çevirdiler Büyüklendiler Ve o sözden uzaklaştılar Ve sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiğini görürsün Ve ardından Allahü Teala bu davranışlardan dolayı onları cezalandırarak Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir Allah onları katiyen bağışlamayacak. Muhakkak ki Allah fasıklar huruğunu hidayete erdirmez. Tıpkı Bakara'da olduğu gibi orada da başlarını çevirdiler. Sağa sola çevirdiler. Bir yana diktiler. Dediği gibi. Bu ayetlerin hepsi Abdullah Ubey ibni Selul hakkında nazil olmuştur. Ali vesselam Medine'ye geldiğinde Uhud'dan dönüş kastediliyor. Abdullah ibni Ubey ibni Selul cuma namazında durduğu bir yer vardı. Kendisinin ve kavminin saygı değer bir yeri olma bile onun o yerde durması engellenmiyordu. Aleyhissalatü Vesselam cuma günü halka hutbe okumak üzere ayağa kalktığında, Abdullah İbni Ubey ayağa kalkıp, Ey insanlar! işte Allah'ın Resulü sizin aranızda. Allah onunla sizi şereflendirdi ve yüceltti. Binaenaleyh siz ona yardım edin, destek olun, dinleyin ve itaat edin der ve otururdu. Nihayet Uhud günü yaptığı şeyi yapınca, askerin üçte biriyle geri dönünce, Müslümanlar da Medine'ye döndüklerinde eskiden yaptığı gibi, ayağa kalkıp konuşmak istediğinde, Müslümanlar elbisesinin etrafından çekerek dediler ki, Ey Allah'ın düşmanı, otur, sen buna layık değilsin, yapacağın işi yaptın. O halkın omuzuna basarak çıktı, Allah'ın da olsun ki ben büyük bir şey söylemiş gibiyim diyordu. Eğer kalkıp konuşursam, onun, Hazreti Peygamber'in durumunu daha da kuvvetlendirecektim. En sağdan bir kişi mescidin kapısında onunla karşılaşıp yazıklar olsun sana, ne var dedi. O, ben kalkıp onun durumunu pekiştirecektim ki, arkadaşlarımdan bazıları beni çekip oturtmak ve tartaklamak istediler. Sanki ben kalkıp onun durumunu zorlaştıracak, büyük bir şey söyleyecekmişim gibi. Kendisine, vay sana! Dön de Allah Resulü mağfiret dilesin dediklerinde o Allah'a and olsun ki ben onun benim için mağfiret dilemesini istemem demişti. İşte Allah Subhanahu ve Teala da bu ayetleri bunun üzerine indirmiştir. İşte münafıkların durumu bunlardır. <gülüyor> 9 10 ve 11 Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. Birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir suriye kadar geciktirirsen de sadaka versem, Geciktirsem de, sadaka versem ve salihlerden olsam diyeceği zaman gelmezden evvel size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Eceli gelince Allah hiçbir nefsi asla geri bırakacak değildir. Bu Allah işlediklerimizden haberdardır. Allah subhanahu ve teala mümin kullarına Allah'ı çokça zikretmelerini bildirerek mal ve evladın kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoymasını yasaklıyor. Rabbinin emrine itaatı ve bırakıp da yaratılışının ana amacı terk edilip dünya hayatının süsünü ve eğlencesini tercih edenlerin kıyamet gününde hem kendilerine hem de yazık ettiklerini ve bunların hüsrana uğrayanlardan olacağını haber veriyor. Sonra da Allah'ın emrine itaat ederek infaka teşvik edip buyuruyor ki birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir suriye kadar geciktirirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam diyeceği zaman gelmeden evvel size rızık olarak verdiğimizden infak edin. Ölüm geldiği zaman aşırı giden herkes pişman olur. Ve Surenin çok kısa bir and olsa uzatılmasını ister. Kaybettiği zamanın ve fırsatın farkına varır. Ama ne yazık ki olan olmuştur. Gelen gelir ve herkes yaptığı aşırılıkların sonucuna katlanır. Allah bizi hayırlan yaşatıp, hayırlan öldürsün. Bize Müslümanlık nimeti verdiği gibi, Ruhumuzu da Müslüman olarak alsın. Ve mahşerde de amel defteri önden verilen ve hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenen samimi kulların arasına bizleri de katılır. Elhamdülillahirrahmanirrahim.